Çatarsa dünyanın sabır taşları Dürülür defteri, zulümün birbir bir. Çatarsa dünyanın sabır taşları Dürülür defteri, zulümün birbir bir. Elvan elvan çiçek, açar silahlar Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka Elvan elvan çiçek, açar silahlar Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka Bir ömür beklemek kahır yüküdür. dala Dalakente yürür sekan kımıldak Bir ömür beklemek kahır yüküdür. dala kente yürür sekan kımıldak Gönülden gönüle bir sevda akar Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka